50 günler çok kıymetli dinleyiciler Bir sohbet programında yine sizlerle beraberiz Gününüz hayırlı, bereketli, huzurlu ve mutlu olsun Temennisiyle Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi hepinizin ve ona inanan tüm müminlerin üzerine olsun diyerek Her zaman olduğu gibi Efendimiz Aleyhisselatü Vesselamın. Hadis-i şerifiyle sohbetimize başlıyoruz değerli dinleyenler. <gülüyor> Hazreti Ayşe radyallahu anha Resulullah'ın Aleyhissalatu vesselam'ın şöyle buyurduğunu rivayet etmiştir. Ya Ayşe Allah rıfkı sever. Kullarına karşı lütufkardır ve yumuşaklıkla muamele eder sert, kaba ve onun dışındaki davranışlar mukabilinde vermediği lütuf ve iyiliği yumuşak söz ve davranış için verir buyurmuş efendimiz Aleyhissalatu vesselam. Yine Hazreti Ayşe validemizden rivayet edilen bir husus Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şu tepelere çıkar dolaşırdı. Bir defasında yine oralara çıkmak istediği zaman bana henüz üzerine binilmemiş, binilmemiş develerden gönderdi ve "Ey Ayşe, bana buna yumuşak davran. İyi muamele et. Çünkü yumuşak muamele kimde bulunursa onu güzelleştirir." Ve bu rıfk, yumuşaklık Kimden sökülüp alınırsa onu da çirkinleştirir buyurdu Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Yine yumuşak huyla ilgili bir son hadis şerif değerli dinleyenler. Ebu Derda'nın radiyallahu anh rivayetine göre... ...Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurmuştur. Yumuşak huylu... ...ve yumuşak sözlü olma nimetine mazhar olan kimse... ...büyük bir hayra mazhar olmuş... ...bundan mahrum olan da... ...büyük bir hayırdan mahrum kalmış demektir. Bir daha ifade ediyorum... ...bu hadisi şerifi... ...Ebu Derda'nın rivayet ettiği... ...radıyallahu anh... ...yumuşak huylu... ...ve yumuşak sözlü olma nimetine mazhar olan kimse... ...büyük bir hayra mazhar olmuş... Bundan mahrum olan da büyük bir hayırdan mahrum kalmış demektir demiş Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Evet değerli dinleyenler geldik bugünkü öykümüze. Bugünkü öykümüzün adı Tarif. Adamın biri ilk defa gittiği küçük bir kasabada şaşkın şaşkın gezindikten sonra Yol kenarında duran bir arabanın yanına sokulmuş Ve arka koltukta tek başına oturan çocuğa Buraların yabancısıyım evlat demiş Parkın hemen yanı başındaki fırını arıyorum Çok yakın olduğunu söylediler Çocuk arabanın penceresini iyice açtıktan sonra Ben de buraya ilk defa geliyorum demiş Ama sağ tarafa gitmeniz gerekiyor herhalde Adam çocuğun da yabancı olmasına rağmen Bunu nasıl anladığını sormuş ister istemez Çocuk ıhlamur çiçeklerinin kokusunu duymuyor musunuz diye gülümsemiş Kuş cıvıltıları da oradan geliyor zaten İyi ama demiş adam Bunların parktan değil de Tek bir ağaçtan gelmediği ne malum? Tek bir ağaçtan ...bu kadar yoğun koku gelmez diye atırmış çocuk. Üstelik... ...manolyalar da katılıyor onlara. Hem biraz derin nefes alırsanız... ...fırından yeni çıkmış ekmeklerin kokusunu duyacaksınız. Adam... ...gözlerini hafifçe kısarak... ...denileni yaptıktan sonra... ...cebinden bir kağıt para çıkartıp... ...teşekkür ederken... ...fark etmiş onun kör olduğunu. Çocuk ise konuşurken bir anda sözlerini yarıda kesmesinden anlamış adamın kendisini fark ettiğini. Işığa hasret gözlerini ondan saklamaya çalışırken ''Üç yıl önce bir kaza geçirmiştim demiş. Görmeyi o kadar çok özledim ki. Sizinkiler sağlam öyle değil mi? Adam çocuğun tarif ettiği yerde bulunan fırına yönelirken artık emin değilim demiş emin olduğum tek şey benden iyi gördüğündür ...bir uzvunun... ...kıymetini... ...ancak... ...onun yokluğunu hissedince anlıyor. Göz nimetini... ...biz görenler... ...görmeyenler kadar anlamamız mümkün değil. Diyorum ki kendi kendime... ...hangimiz... Ömrümüzün günlerinden birinde Allah'ım Sen bize gören iki göz verdin Bunun için sana ayrıca Bir şükür namazı kılıyoruz Kılıyorum dedik, dedim Veya Allah'ım Sen bize tutan el verdin Bunun için sana ayrıca şükür ediyoruz Şükür namazı kılıyoruz dedik Veya Allah'ım sen bize yürüyen ayak verdin. Veya duyan kulak verdin. Veya konuşan dil verdin. Veya düşünen akıl verdin. Veya işleyen böbrek verdin. Akciğer verdin, karaciğer verdin. Sıhhatle atan kalp verdin. Veya oturup acısıyla ekşisiyle tatlısıyla tuzlusuyla yiyin ve bunun tadını alan dil verdin vücut verdin bunun için Allahım sana ayrıca şükrediyor bir şükür namazı kılıyoruz dedik onun içindir ki el-Rahman er suresinde 30 küsür defa Rabbimiz belki de bunlarla birlikte birçok nimetin önemini, kıymetini anlamamız açısından feb-i-eyyi âlâ-i rabbikuma ben diyor hala Rabbinizin nimetleri karşısında şükretmeyecek misiniz? hala o nimetleri tekzip mi edeceksiniz? veya gerekli şükrü eda etmeyecek misiniz? öyle ya biz insanlarda sınırsız, sayısız arzu ve istekler var. Bu istekler içerisinde boğuşurken bir anda gözümüz kapanı verse o isteklerin hepsini unutup "Allah'ım sen şu gözümü aç" diye yalvarıp yakarmaya başlıyoruz. Halbuki o göz o ana kadar açıktı. Ve sen o gözle bakıyordun dünya penceresine. Evet. Düşünen sahip olduğu nimetlerin farkına varır değerli dinleyenler. Düşünmeyen ise kendini mahrumiyette sanır. Bu nimetleri düşünün ne kadar önemli ve değerli ve ehemmiyetli ve bütün bunların ötesinde ya bir de iman nimeti ebedi kurtuluşumuzu ebedi kurtuluşumuza vesile olacak iman nimeti ebediyetimizi kazandıracak iman nimeti ya bu nasıl şükür ister Allah aşkına la ilahe illallah Muhammedur Resulullah diyen cennete girer buyurur efendiler efendisi. Ve bu kelimeye cennetin anahtarı ifadesini kullanır. Halbuki düşünebiliyor musunuz? Şu anda dünyada milyarlarca insan var ki bu kelimeyi söylememiş söylememekte ve bilmiyor bilmemekte. Ama sizler. Günde onlarca defa bu kelimeyi söylüyor. Ebedi alemin kurtuluşu adına elinizde bir vesika, bir parola, bir pasaport temin etmiş oluyorsunuz Allah'ın izniyle, yardımıyla. Peki bunun şükrü nasıl olur değerli dinleyenler? Bunun şükrünü eda etmek yine bu kelimenin, bu imanın... ...başka kalplere de yerleşmesi... ...sevdirilmesine vesile olmakla... ...her nimet... ...şükrü kendi cinsindendir. Evet... ...Allah... ...bu nimetleri... ...idrakinde olup da... ...şükrünü eda eden... ...kullarından eylesin diyoruz. Ve... ...yine bugün... ...üstadımızın hayatından... Kısa bir kesit arz edeceğiz sizlere. Adeta asker gibi veya saat gibi dakikti demiş. Büyüleyici, bitirim, günümüzün ifadesiyle karizmatik bir insandı. İnsanlar bakışlarını ondan çekemez. O nazarlardan sıkılır, bakmayın derdi. Yine de insanlar onun bulunduğu meclislerde güne bakan çiçekleri gibi kendilerini ona yönelmekten alamazdı. Onun geçtiği sokaklar onu bir an olsun görebilmek isteyen insanlarla dolardı. Sanki o yürekleri kendisine çeken bir mıknatıst. Konuşması, susması, düşünmesi, oturması yürümesi, bakması, komple bir insan olduğunu gösteriyordu. Hayatı düzen, intizam üzere idi. Bu mevzuda, Mustafa Sungur ağabeyi dinleyelim. Üstadımız, defaatle, benim hayatım intizamla geçmiştir derdi. Evet, üstadımızın hayatı, hatta, her 24 saat günlük hayatı intizamlıydı. Gece ibadeti, teheccüd namazı ve mutlaka seher vaktinde uyanık ve tesbihatta ve duada olması daimiydi. Gece evrad okuduktan sonraki dua zamanı çok ehemmiyetliydi. Herhalde o zamanda bir vakti vardı ki külliyet kesmedip bütün zerratı kainat namına tesbih ve tahmid ederdi. Gündüzde yemeği, risale tasihi ve ziyaretçilerle sohbeti vardı ki hep intizamlıydı. Üstadın çalışma sistemine ve hassasiyetine Bayram Yüksel ağabey de şu ifadelerle dikkat çekiyordu. Adeta asker gibi veya saat gibi dakikti. Bir hizmeti anında yaptırırdı. Kırlara gittiğimizde bazen hemen döneceğiz derdi. Bakardık ki Ankara'dan veya İstanbul'dan bir üniversiteli kardeşimiz gelmiş, formaları getirmiş üstadımızı bekliyor. Bu çalışma sistemine, bu iş disiplinine ve intizama hayatları keşmekeşe dönmüş insanımızın ne kadar ihtiyacı vardı. Başkalarını başarıya taşıyan sistemli çalışmak dinlerinin emriyle günde beş vakit intizama zorlanan İslam dünyası için bütünüyle elzemdi ve herhalde eski ihtişamı yeniden kazanmanın yolu bu intizandan geçecekti. Bir Müslümanın taşıması gereken vakarı ...ve izzeti taşırdı. İnsanların... ...dünyaya ettiği günlerde... ...miskin... ...ve terk-i dünya bir hal... ...insanların dinden soğumasına... ...sebebiyet verebilirdi. O... ...dünyayı kesben değil... ...kalben terk ediyor... ...asrı hazırın... ...fen ve felsefesinin... ...bütün meselelerini... ...hakkında kitap yazacak kadar hallediyor... ...acze ve haşa tembelliğe düşmüyordu. Abdullah Ekinci, ...birinci cihan harbinden önce gördüğü üstadımızı... ...şöyle anlatıyordu. Harpten önce, ...üstad Van'da çok şatafatlı gezerdi. Güzel giyinirdi, ...kibar ve güzel bir endamı vardı. Paşaların arkadaşıydı. Horhor medreselerinde müderristi. Dünyayı halledemediği için dünyayı terk edenler değil nazarlarını ahirete diktiği için dünya yolunu cennet köşesine çeviren o düzeni ve huzuru kuran insanlar olmak görevimizdir. çekirdek hayat yaşayan üstadımız kendi dünyasında işte bunu kurmuş model alınması için bunu göstermişti bütün yaptıklarını İslam'ın ikbali için yapıyordu. Kendisi için yaşamaz, her şeyi din için severdi. Hutbe-i Şamiye'de biz dini severiz, dünyayı da yine din için severiz buyurmuştu. Dinin ilasında kendisini mesul ve vazifeli görüyordu. Kendisini özel birisi olarak gördüğünden değil, mümindi bu imanının gereğiydi. Evet değerli dinleyenler dinin ilası hususunda sadece belli şahıslar değil belli cemaatler değil belli vakıflar değil belli kuruluşlar değil yeryüzüne gelen Allah'ın yaratmış olduğu bütün nimetlerden veya nimetlerden istifade eden havasını teneffüs eden ...yeryüzünde toprağın üzerinde gezinen... ...ve kalbi atan... ...vücudu işleyen... ...sonrasında... ...Allah'a inanan... ...La ilahe illallah, ...Muhammedur Resulullah diyen... ...her müminin üzerine... ...bir vazifedir değerli dinleyenler... ...İlahi Kelimetullah... ...Allah'ın... ...adının... ...insanların kalbine sevdirilmesi... ...hususu vazifesi... ...bunun için... Hepimiz, bu vazifeyle tavzif edilmiş insanlarız. Sakın demeyin, ben ancak dinlerim, ben bir şey anlatamam demeyin. Allah, her insana, bir kalbin kapısını açacak bir anahtar vermiş. Bazı insanlar görürsünüz, çok bilgisi vardır. Çok okumuştur. Ama bir insanı anlatır anlatır, bir türlü karşı anlamaz. Ama bir insan vardır ki, bir yerden bir şey duymuş, bir şey öğrenmiş, bir şey okumuştur. Saffet ve samimiyet içerisinde, ihlasla gider, o insanı anlatır. Bir tek bildiği şeyi, Allah onun imanına, o hususu vesile kılmış olduğundan dolayı o insan onun imanına vesile olur. Belki bir alimin halledemediği işi bir mevzuyu bilen o hasbi insan hallediverir. Onun için sakın ola demeyin. Benden ne köy olur ne kasaba. Ben hiçbir şey bilmiyorum. Tevazu için insan mütevazi olmalı ama insan kendisini bu şekilde ifade ederek ilahi kelimetullah vazifesinden tardetmemeli, ayırmamalı, ayrı görmemeli. Onun için herkes kendine bu vazifeyle tavzif görmeli, tavzif edildiğini bilmeli. Allah'ın kalbine imanı yerleştirmesiyle birlikte bu vazifeyi onun omzuna bir rütbe olarak taktığını ve o rütbenin İnsana, kendisine ve başka insanlara ebedi hayatı, cenneti, Allah'ın rızası kazandıracağını, onun rızası ki şu dünyadaki hiçbir şey ona denk gelmez. Ona eşdeğer değil. Onun için kendini böyle görmeli, bunun kıymetini anlamalı ve bu şekilde insanlara bir şey biliyorsa onu, İki şey biliyorsa onu. Üç husus biliyorsa o meseleyi insanlara anlatmaya gayret etmeli. Çünkü hepiniz de takdir edersiniz ki en güzel şey değerli dinleyenler. En güzel öğrenme öğretirken öğrenme. Sizler öğrenmek istiyorsanız öğretmeye çalışın. Sizler öğrenmenizin devamını istiyorsanız öğretmeye devam edin. Ve bu öğrenme ve öğretme meselesi Sadece öğretmenlere, alimlere, hocalara, hoca efendilere Değil, herkese mahsus bir istidat ve kabiliyet Ama bazı insanlara daha ileri derecede, ileri ölçüde verilmiş ayrı bir mesele Ama şu var ki Her bacımız, her kardeşimiz, her insanımız hangi seviyede, hangi meslekte, hangi yaşta olursa olsun, mutlaka Allah, ona, bir açacak kalbin anahtarını vermiş olabilir. Ve, o anahtar sizin elinizde ise, o kalbe siz girecek. Allah'ın adının, o kalplere sevdirilmesine siz vesile olacaksınız. 1899'da, Van Valisi Tahir Paşa, Bediüzzaman'a bir gazetedeki İngiliz Müstemleke Nazırı'nın sözlerini göstermişti. Gladstone isimli Sömürgeler Bakanı, elindeki Kur'an'ı göstererek şöyle diyordu. Bu Kur'an, Müslümanların elinde bulunduğu müddetçe biz onlara hakiki hakim olamayız ne yapıp yapıp ya bu Kur'an'ı sükut ettirip ortadan kaldırmalıyız veya Müslümanları ondan soğutmalıyız. Bu haber ve çirkin planlar karşısında dini gayreti ihtizaza gelen Bediüzzaman Hazretleri dünya çapında bir İslami gayretin gerekliliğini düşünmüş nazarını bütün cihana çevirmiş ve ben de Dünyaya Kur'an'ın sönmez Söndürülmez Ebedi bir mucize olduğunu ilan edeceğim Demişti Şairimizin ifadesiyle Sağına soluna bakmış Kimlerin kendisiyle Birlikte geldiğini düşünmemiş Vazifeyi omuzlarında Ve kendine aitlenmişti Evet Bu hissiyat ve düşünce Her da olması gereken şeydi O günden sonra zihindeki planlarını iki ana esas üzerinde topladı. Bu hadiseyi anlattığı Emirdağ lahikasında ahiretimizi ve dünya hayatımızı baskılardan zulümlerden dalaletin helakinden kurtarmak için o iki vesileyi izah ediyordu. Birincisi Kur'an'a ait hakikatlerin izah ve ispatı. ikincisi ise fen ve din ilimlerinin birlikte öğretildiği medresenin veya medreselerin açılmasıydı. O o gün kalbine doğan şeyle Camiül Eser gibi Asya'da da ondan daha büyük Medrese Tüz Zehra namında bir medrese planlamıştı. Belki o medresenin bütün dünyada binlerce, yüz binlerce şubelerinin olmasını ümit etmişti. Belki o, o gün ona görünen sadece o ana misyonun genel hususiyetleri olmuştu. Bu medrese, Asya'nın saadetinin ve İslam dünyasının birliğinin vesilesi olacak, menfi ırkçılığın önüne setler örecek, yeşermesine fırsat vermeyecekti. O günkü düşünceleri, nasıl bir metot tasavvur ettiğini apaçık göstermektedir. Heyhat ki, o medrese kurulamadığı için menfi milliyetçiliğin, cehaletin, dalaletin, sefaatin önü alınamadı. Kur'an'a yapılan o saldırı ruhundaki hizmet aşkını bir kez daha alevlendirmiş, adeta onu temel misyonunu tespite yönlendirmiş, çaresi bulunan şeyde acize düşmemiştir. O bir Müslüman alimiydi. Mesuliyet duygusu sadece bir yere değil, bir meseleye münhasır değildi. İş başa düşünce, gönüllü olarak her şeyi yapacak, hiçbir vazifeyi yapmaktan kaçınmayacaktı. Birinci Dünya Savaşı başlamadan önce, o kış talebelerine büyük ve umumi bir zelzele yaklaşıyor, hazırlanınız demişti. Medresenin duvarlarında Mavzer tüfekleri Çeşitli silahlar Fişekler, kılıçlar, kamalar vardı Harbi umumide Osmanlı Çanakkale'de Irak'ta, Sina'da Kafkasya'da olmak üzere Dört cephede birden savaşmış Üstad hazretleri Harbe gönüllü alay komutanı olarak iştirak etmişti Üstad'ı hor hor medresesinde ziyaret eden Zeynettin Burak şaşkınlığını şu ifadelerle anlatıyordu. Dikkatimizi çeken ve taaccüp ettiğimiz husus hocanın tavrı kılık kıyafeti oldu. Çünkü tahmin ettiğimiz eskiden beri gördüğümüz hoca kıyafetini göremedik. Bu adeta başında külahıyla ayağında çizmesiyle belinde kamasıyla ve bir de sert adımlarla yürüyüşüyle bize bir hocadan ziyade bir erkan-ı harp, bir asker intibanı vermişti. Hür Adam gazetesi sahibi merhum Sinan Omur Bey de bu mevzuda şunları anlatıyordu. Milis Alayı Kumandanı Bediüzzaman Hazretlerini ilk olarak 1915 senesi Ağustos ayında Süphan Dağı'nda gördü. ...beyaz bir atın üzerindeydi. Oradan oraya at koşturup... ...askerlerin maneviyatını yükseltiyordu. Başında sarık... ...omzunda apoletleri vardı. Bediüzzaman... ...doğudaki milis teşkilatını kurdu. Bu teşkilatın mevcudu... 4-5 bin kişiydi. Talebelerinden oluşan fedailer... ...keçe külahlılar olarak bilinirdi. Üstadımız... ...Pasinler cephesinde... ...Van'da... Muşta Bitlis'te savaşmış ve en son Bitlis'teyken esir edilmişti. Muş'un sükyöt etmesi dolayısıyla 30 topumuzu askerler bu tarafa kaçırmaya çalışıyordu. Üstad'a eğer sen o 30 top o 30 topu gönüllülerinle ele geçirebilirsen birkaç gün o toplarla mukabele edebiliriz ve ahali de kurtulur demişlerdi. Bedu zaman öyleyse ben ya ölürüm veya o topları getiririm diyerek 300 gönüllünün başına geçti ve topları kurtardı Vatanı, milleti, milletinin ve dininin izzeti hatırına Kendisini feda etmekten çekinmiyordu Onun davası Allah'ın anlatılması Hakikatin yücelmesiydi Bunun için ne ne Nerede gerekiyorsa Yapıyordu ve yapacak. Gerektiğinde kürsülere çıkıp Vaaz veriyor Eserler neşrediyor Gerektiğinde bir mimar Bir mühendis Bir işçi gibi mektep medrese planlıyor Ve çalışıyor Gerektiğinde savaş meydanlarının Gözü kara bir kumandanı oluyor Hasinler cephesinde Şehit düşen Merhum Molla Habibe Haydi ileri Cavur'un top küllesi bizi öldüremez, geri çekilmeye tenezzül etmeyeceğiz diyor. Gerçekten de başlarının üzerinden geçen top külleleri hıfsı ilahi ile isabet etmiyordu. Akif'in bir aşiyan sefalet bakılmayıp göçse, Ömer kalır yine altında. Hiç değil kimse. Zemine Gadir ile bir damla kan dökünce biri o damla bir koca girdab olur buhar Ömer'i mısralarıyla Hazreti Ömer Efendimiz'deki mesuliyet duygusuna işaret ettiği Ömer Mesul Ömer Mesul kafiyesiyle onun hissiyatını konuşturduğu gibi Üstadımız da Kur'an'ın sahipsizliğinden bir masumun ahına kadar her şeyden kendisini mesul hissediyor ortada kalmış her işin Çıkan her yangının vebalinden korkuyor Ödü kopuyor Uykuları kaçıyordu Kanlı Kızıl bir elin zulmüne maruz kaldığımız o günlerde Esir düşen üstadımız Başka zaman hiç yapmadığı bir şeyi yapmış Rus komutanların karşısında Bacak bacak üstüne atarak konuşmuş Onlara hiç ehemmiyet vermediğini göstermişti Sanki Üstad, kumandan, oradaki Rus komutanları esirdi. Halbuki o, o anda bacağı kırıktı. Ruslar daha sonra fark edip tedavi ettirmişlerdi. Üstadımız, üç talebesiyle birlikte esir düşmüş. Ruslar yanında sadece Said ismindeki talebesini bırakmış ve onu Sibirya'ya, Kosturma'daki esir kampına götürmüşlerdi. Üstadımız, yediklerini yemiyor, içtiklerini içemiyordu domuz pişen fırınlarda pişen ekmeği yiyemezdi askerlerin gülmesini aldırmadan kendi ununu öğüttüğü ekmeğini kendi yaktığı ateşte pişirdiği nakledilmektedir yalnızlık soğuk, açlık baskı, esaret bunların hiçbiri önemli değildi sanki o orada da vazifesini yapmalıydı Sibirya'da üstadla aynı esir kampında kalan Mustafa Yalçın anlatıyor. Havalar çok soğuktu. Orada gece gündüz belli olmuyordu. Güneş batmazdı. Orada da geceleri Mulla Said Efendi boş durmuyor, yasak olmasına rağmen gece başka kamplara gidip kitap okuyordu. Gündüzleri namazları bize kendisi kıldırıyordu. Önce müdahale edip kıldırmadılar. Sonra... Üstad onlara bir şeyler söyledi Biraz serbest bıraktılar Kalabalık olarak bir araya getirmemeye çalışıyorlardı Orada biz ona Diyanet Reisi diyorduk O Rus nöbetçilerine bile din anlatıyordu Dinleyen nöbetçilere zabitleri baskı yapıyorlardı Molla Said Efendi bize hep moral veriyor Üzülmeyin, üzülmeyin kurtulacağız diyordu ''Ben Üstad'ın Sibirya'da geceleri uyuduğunu bilmiyorum.'' Hep okuyordu. Bir şeyler not ediyordu ve bize gelecek zamanda buralarda Müslümanlar olur ama şimdi anlamıyorlar diyordu. Biz de kendisi başımızda olunca hiç korkup üzülmüyorduk. Davasından emindi. Mesuliyet duygusu sözlerine, haline samimiyet olarak aksediyor... Değil kendi dindaşlarını Başında nöbet bekleyen Rus askerlerini bile Manevi etkisi altına alıyordu Kendisi bu durumu Rusya'da esarette iken Hakimiyeti maneviye kurmuştum Sözleriyle ifade ediyordu Hür değildi Esirdi ama Yine de Rabbini anlatıyordu En azından En yakınındakilerle meşgul oluyor Onlara ders veriyor namazlarını kıldırıyordu boş durmuyor okuyor mütalaa ediyor yazıyordu tehlikesine meşakkatine aldırmadan başka kamplara gidiyordu sabahlara kadar uyumuyordu kim bilir belki de bir gün oralarda açacak bahar çiçeklerine o günden zemin hazırlıyor yolunu izini gösteriyor ve ayağını bastığı yerler yeşeriyordu adeta. Bir muhteşem fedakarlığı ve gençliği belki de o günden selamlamış mezarının başına bahar hediyeleri götürecek muallimlerin kokusunu duymuştu. Oralar da arınacak. İslam'ın güzelliğiyle tanışacak. Sanki arkadan gelecek nesillere esir kampında bile olsanız ''Hizmetten geri kalmayın.'' diyordu. ''Değil kendi dindaşınız, soydaşınız, eşiniz, akrabanız, dili, dini sizden olmayan, kendilerini sizin düşmanınız gören, başınızda silahla bekleyen insanlara bile anlatabilirsiniz.'' diyordu adeta. ''Zira siz en güzel sofraya ve en büyük hakikate davet eden emin elçilersiniz.'' Endişeye mahal yoktur. Size ne oluyor ki bu halde bile vazifenizi yapmanız gerekirken ondan binlerce kat kolay şartlarda ve imkanlarda en yakınlarınızı elinizi uzatmıyor. Onlara bir şeyler anlatma gayretine girmiyorsunuz. Belki o hal bunlar demektir. Belki de daha öte şeyler ama muhakkak ki tesadüf değildir. Kimin aklına gelir? Kim yapabilirdi? Ancak bir hak hatırına her şeyi unutan kara sevdalılar, o ısmarlama insan, o çekirdek hayat bir gün Zübeyir ağabey'e, Zübeyir sen zannediyor musun ki, İslam tarihinde görülen bazı fıtratların birdenbire parlayan mahiyetleri tesadüfü bir hadise olsun demişti. Esir edildiği, 19 Şubat 1916'dan İstanbul'a geldiği 25 Haziran 1918'e kadar iki sene, dört ay, dört gün geçmişti. Birinci Cihan Harbi'nde mağlup olmuştuk ve vatanımız işgale uğramıştı. 16 Mart 1920'de İngilizler İstanbul'u işgal etmişti. Bu duruma zaman Hazretleri çok üzülüyor, çok ağırına gidiyor, kabullenemiyor, Boş durmuyor, İşgal kuvvetlerine karşı çalışıyordu. Harbi umumide mağlubiyetimizden dolayı fazla müteessir olduğunuzu görüyoruz diyenlere ben kendi elemlerime tahammül ettim. Fakat el İslam'ın eleminden gelen teellümat beni ezdi. Onun için bu kadar ezildim. Fakat bir ışık görüyorum ki o elemlerimi unutturacak inşallah diyerek tebessüm ederdi. O kendisi için değil, davası için yaşıyordu. Kendi elemine tahammül edebilmiş, aldırmamış. Fakat İslam aleminin derdi karşısında Akif'in ifadesiyle adam aldırmada geç git diyememişti. Çiğner, çiğnenir fakat hakkı tutar kaldırırlardı. İşgal altındayken de İslamiyet'e yapılan saldırılara cevaplar veriyordu. İngiliz, Anglikan Kilisesi'nin başpapazının Meşihat-ı İslami'ye sorduğu altı soruya buna cevabı müskit, küsmekle sükut edip yüzüne tükürmektir diyordu. Çünkü mektubatta kendisinin de anlattığı gibi ayaklarını boğazımıza basmış, kibirle soru sormak cüretini gösteriyorlardı. Tükürün İngiliz'in İngiliz'i la'inin o hayasız yüzüne dedikten sonra soruların cevabını 600 kelime ile değil birer cümle ile vermiş ona değil hakikat namına şudur demişti. Aynı dönemde içimizden onların üflemesi ile konuşan aşağılık kompleksine kapılmış borazanlara da cevap veriyor İslamiyet'in yüceliğini ve hakikatini anlatıyordu. Kendi kusurlarını değil dinin esasatını değiştirmek gerektiğini zanneden zavallıların fikirlerini kırmak, cereyanlarının tahribine engellemek için mutlaka cevap verirdi. Bu deliller fevkalade ikna edici oluyor, bilgisiz ehli imana soluk aldırıyordu. Mesuliyet duygusu o kadar kamil idi ki, sanki insanlık kalesi onun hücreleri haline gelmiş vücuduna alıcılar yerleştirilmiş ve her tahribi hissedip ona mukabele edecek şekilde hadiselerin seyrini duymaya başlamıştı. 1926'da Ankara'da bir şura toplanmış. Dış kaynaklı teşkilatların direktiflerine uygun olarak çalışmalara başlamış, dinsizlik propagandasına ve öldükten sonra dirilme inancının felsefi düşüncelerle ve derslerle zayıflatılıp ...yok edilmesine karar verilmişti. Bu kararın alındığı günlerde... ...Üstad Hazretleri Eğridir Gölü kenarında... ...meali, şimdi bak Allah'ın rahmet eserlerine... ...yeryüzünü ölümünün ardından nasıl diriltiyor. Bunu yapan elbette ölüleri de öylece diriltecektir. O her şeye hakkıyla kadirdir şeklinde olan... ...Rum Suresinin 30. ayetini iradesizce kırk defa tekrarlamış ve Barla'ya döndüğünde Haşir Risalesini telif etmişti. Daha sonra İstanbul'da basılan eser mecliste mebus olan bir zata gönderildi. O zat bir gün bahsedilen programı hazırlayanlardan birisiyle karşılaşmış ve Risale'yi ona vermişti. Adam Said Nursi istihbaratıyla Bizim çalışmalarımızdan haberdar oluyor ve bize karşı eserler yazıyor dedi. Kazım Karabekir Paşa bunu üstada bildirdiğinde üstadımız şu cevabı verdi. Kardeşim Marif Şurasının böyle bir karar aldığından benim haberim yoktu. Onların kararına göre Cenab-ı Hak haşir risalesinin yazılmasını bana ihsan etmiş. Yoksa ben kendi arzum ve hevesimle yazmış değilim. İhtiyaca binaen yazıldı demişti. İhtiyaca binaen yazdırılan onuncu söz, aynı zamanda ilk yazılan Risale'ydi. O düşman içimize sızmasın diye sınırları süzen, ribat yapan bir er gibi kalplerimize de batıl düşünceler girmesin diye gönül ve fikir dünyamızın ufkunu süzmüş, Allah o mesuliyet duygusuna, samimiyete ve niyete, kendisi de farkında olmadan böyle enfes bir risaleyi ihsan etmişti. Dileyen de, dileten de, yaptıran da, yapan da, merhamet eden de, hakikatte Allah'tı Celle Celaluhu. Kulun eline verilen hediyeler sadece sonsuz rahmetin tenezzülü ilahisi keremidir. Evet, değerli dinleyenler, demek ki biz kendi kendimizi ilahi kelimetullah vazifesiyle vazifeli görürsek onu anlatmaya gittiğimiz insanlara anlatılması gereken hususu Allah bize anlattırır. Bazen oluyor bu iş böyle sen şunu yapacaksın sen şunu yapacaksın deyip atamayla olan ...tayinle olan bir iş değil değerli dinleyenler. Her insan... ...bu vazifeyle görevli. Vazifeli. Onun için... ...bir müsait sima... ...bir müsait insan... ...bir masum kalp... ...samimi bir çehre gördünüz. Oturdunuz ona Allah'a anlattınız. Akrabalık yok... Tanışlık yok. Yakınlık yok. Soy, sok, ırk yok. Hemşericilik yok. Allah için Allah'a kullarına sevdirmeye çalıştınız. Hani Efendimiz buyuruyor ya aleyhissalatü vesselam. Allah'ı kullarına sevdirin ki Allah da sizi sevsin ve sevdirsin buyuruyor. İşte o anlatmaya başladığınız zamanda. Bir de bakarsınız ki karşıdan şu ifadeyi duymuşsunuz, işitmişsinizdir. Hepiniz hayatınızda böyle bir süreç geçirebilirsiniz. Geçirmişsinizdir veya geçirmek üzeresinizdir. Karşınızdaki insan yahut tam da aklımda bu soru vardı. Sen o sorunun cevabını vermiş oldun. İfadesiyle belki de bu da bir yönüyle size bir teşvik bir Rahmani bir hediye vermiş. Onun için emanet alınıncaya kadar, Son nefes tükeninceye, bitinceye, verilinceye kadar, Ömrün son anına kadar, Hepimiz para kazanmak için değil, Şu veya bu makama gelmek için değil, Mal mülk edinmek için değil, Dünyanın sultanı olmak için değil, en önce eşimizden, işimizden, aşımızdan önce ekmek ve su bizim hayatımız için ne kadar önemliyse bundan daha önde Allah'ı kullarına sevdirme işini, vazifesini daha önemli görüyorsak ki Allah bizi böyle bir görmeden ayrı gayrı eylemesin. Zannediyorum. Hem dünya adına hem de ukuba adına en şanslı talihli insan görebilirsiniz kendinizi. Cenab-ı Hak her birerlerimizi böyle bir vazifeyle tavzif edilmiş görülen kullarından eylesin. Ve bu vazifeyi hakkıyla ifa eden, ifa etmeye çalışan karınca misali Kabe'ye varamasan bile haç yoluna bu yolda ölemem de mi, can veremem de mi duygu ve düşüncesiyle sadece ve sadece onun rızası için, onun rızasını kazanmak için, onun rızasını tahsil etmek için, onun rızasını elde etmek için onu kullarına sevdiren kullarından eylesin diyor. Kısa bir aradan sonra aile ilmi haliyle yine sizlerle beraber olacağız değerli dinleyenler. sana gözlerimle sevda ördüm yolladım sana sensiz niye seni sordum sormadım sana gözlerimle sevda ördüm yolladım sana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 Bölümüne, Bugünkü Aile İlmihali Bölümünde bir husus var, ilk husus. Zivafta bakirelik problemi boşama sebebi olur mu? diyor. İlk ilişkide eşinden beklenen kanama olmayan, yani eşinin kızlık zarının olmadığını veya yırtık olduğunu anlayan bir koca... Eşini boşamaya kalkışabilir mi? Diye bir soru. Çoğunluğun görüşüne göre bu hal boşama sebebi olmaz. Çünkü bakirelik her ne kadar çok önemli ise de... ...kızlık zarı sıçramak, düşmek, yüksekçe bir yerden atlamak gibi sebeplerle de yırtılmış olabilir diyor. Aksi sabit oluncaya kadar kişinin suçsuz sayılması... ...vazgeçilmez bir prensip olduğundan... ...kızlık zarının böyle bir sebeple yırtıldığı varsayılarak... ...değerlendirmenin kadının lehinde yapılması gerekir. Kızlık zarının neden yırtıldığını... ...ne kadının eşi, ne mahkeme, ne de bir başkası sorabilir... ...kimseye böyle bir hak tanınmamıştır. Bakire olması olduğu düşünülerek... ...evlenilen kadının kızlık zarının yırtık olduğu... Kocasıyla ilişki esnasında ortaya çıksa mehirden bir eksiltme de yapılmaz. Hukuki İslamiye ve ıstılahat tıfkiye fıkhıya kamusunda ifade edildiği gibi. Bekâret kontrolü ancak şu durumda yapılabilir. Kadın eşinin kendiyle cinsel ilişkiye giremediğini iddia ederek ayrılma talebiyle mahkemeye başvurursa, hakim bakar eğer erkek tedavi edilebilir bir durumdaysa, Tedavi için bir yıl süre tanır ve tedavi olmasını tembih eder. Bu süre sonunda kadın eşinin hala kendiyle ilişkiye giremediğini iddia eder de erkek bu iddiayı reddederse bekaret kontrolü yapılabilir. Bu kontrol kadının talebiyle boşanma kararı verebilmek içindir. Yine Hukuki İslamiye ve Istilahat-ı Fıkhiye Kamusu Cilt 2 Sayfa 352 demiş değerli dinleyenler. Bir soru var. İlk gerdek gecesinde kılınacak özel bir namaz var mıdır? Yoksa kılınan gerdek gecesi namazları örfün gereği olarak mı kılınmaktadır? Bu türlü mecburi bir namaz yoktur ancak bu aile hayatı başlangıcının haklarında hayırlı ve uğurlu olması dileğiyle kılınır. Umulur ki dua kabul olur, mutlu bir yuva kurulmasına vesile olur demiş. Bir husus soru daha var. Bu çoğu kadınların sorduğu sorulardan birisi. Kadın erkek doktora muayene olabilir mi? Evet. Doktorların mahremiyeti ile alakalı bir sual sormuş birisi. Diyor ki bazı hanım hastalar bulundukları yerin erkek doktorlarına muayene oluyorlar. Nitekim bazı erkek hastaların da zaman zaman kadın doktorlara muayene oldukları gibi. Bu durumda mahremiyet hali olmuyor mu? kadının erkek doktora muayene olması yahut ihne vurdurması caiz midir? Aslında erkek doktorlar erkek hastalara, kadın doktorlar da kadın hastalara bakmalılar. En huzur verici durum bundadır. Lakin bir yerde kadın doktor bulunmuyorsa, hanım hastaların artık erkek doktorlara muayene olmalarında dini bir mahsur olmaz. Zira bu zaruretten meydana gelen mecburiyettir. Normal hallerde hükmünü icra eden mahremiyet hali, zaruret hallerinde hükmünü icra etmez. Doktorlara mahremiyet hali şamil olmaz. Bundan dolayıdır ki, bir hanım yabancı bir erkeğe el yüz hariç hiçbir uzvunu göstermezse de, hastalık halinde müsaade geçerli olur. Doktorun muayenesine, haramlık ve tesettürlü olmak hali tereddüt etmez, ihtiyaç nispetinde açılabilir. Kadın iğnecinin erkeğe iğne vurması da, bu mecburiyet ölçüsü içinde sahiptir. Yani, erkek iğneci yoksa, mecburiyetten dolayı kadın iğne vurabilir. Sıhhi zaruretler, mahsurları hale getirir. Evet, şimdi önemli bir hususta, hususlardan birisine geldik. Maalesef bunu bazı insanlar yanlış anlıyor. Bazı insanlar bu meselenin hassasiyetini, inceliğini tefrik edemiyor, ayıramıyor. Evde kadın erkek karışık oturulabilir mi? Yıllar önce İzmir'de ikamet ediyorken bir arkadaşımız evlenmişti. Biz de ziyarete gidiyoruz. Fakat garip olan şu idi ki, arkadaşın aldığı hanım, İslam'a biraz ters bakan birisi. Biz arkadaşa dedik ki, bak biz geldiğimiz zaman erkekler ayrı, kadınlar ayrı oturalım. Hem herkes daha rahat olur. Dolayısıyla hanımınız hanımlarla daha samimi olur. İnşallah o samimiyet de başka güzel şeylere vesile olur dememize rağmen sanki beynin bu tavsiyesini ters yönden anlayan evin hanımı biz girdik kendi erkeklerin odaya geçerken gelin gelin dedi biz bacı kardeşiz dedi niçin birbirimizden kaçıyoruz biz birbirimizden mi şüpheleneceğiz filan gibi korulmuş bir saat gibi tık tık tık tık tık ötmeye başladı tabi hoş bir ortam olmadı bugün maalesef günümüzde şu bu ayırt etmeyerek söylüyorum ...bu meseleye dikkat etmiyoruz... ...değerli dinleyenler. Bakalım ilmihal bu mevzuda ne demiş? Aile meclisinde... ...nikah düşmeyecek derecede... ...yakın olan erkeklerle... ...elbette karşı oturulabilir. Ayrı kalmayı gerektirecek... ...bir yabancı erkek mevcut değildir çünkü. Ancak... ...içlerinde nikah düşecek derecede... ...uzak akraba... ...veya komşu mevcutsa... ...kadının... Ayrı odada oturmasında Hiç zarar olmaz Aksine zihnen rahatlık Söz konusu olabilir Kıskançlık rekabet Riya gibi herkeste olabilecek duyguların Canlanmasına zemin hazırlanmamış olur Bununla beraber Ayrı oturmayı yanlış yorumluyor Ve bir başka huzursuzluk Vesilesi yapıyorlarsa Bu defa tesettürlü Ve Ve karlı şekilde aralarında bulunur hizmette kusur edilmemeye gayret gösterilir. Yanlış yorumlanabilecek söz ve hareketlerden de dikkatle kaçınılarak görev yerine getirilir. Hemen ilave edelim ki bir fitne meydana gelmeyecekse böyle olabilir. Birilerinde bir rahatsızlık, bir dedikodu, zihni bir vesvese meydana gelecekse kadın erkek ayrı oturmak hep tercih edilir. Bunu kendi alışkanlıklarına aykırı bulan misafirler Ev sahibinin alışkanlık ve inançlarına saygılı olmak zorundadırlar. Bu saygıyı duymayanlar zaten kendileri de saygıya layık olmayanlar olarak yorumlanırlar. Şimdi değerli dinleyenler, Enteresandır. Günümüzde öyle çeşitli tenakuzlar var ki, Mesela bir mecliste bazı insanlar... Şeytanın bağışlayın idrarı mı yoksa aslanın sütü mü belli olmayan o sarhoşluk veren alkolü alırken almayanlara alaylı bir bakış hor vakir görücü bir anlayış onu içmeyenler sanki düşük aşağılık bir insan gibi öyle bir ortam oluşturuluyor. Yahu senin faydası tespit edilememiş ama zararı herkesçe malum olan o içkiyi içme hakkın var da diğerinin yok mu? Veyahut da bir bayanla karşı karşıya geliyorsunuz şurada burada. Bir erkek kendine nikah düşen bir kadının elini tutamazsın. Veya bir kadın Kendine nikah düşen erkekle Tokalaşamaz değerli dinleyenler Ama maşallah insanlarımızın kalbi öyle temiz ki Değil tokalaşmak Şapur şupur yüzden yüzlerden öpmek Artık bir adet haline gelmiş Siz orada tokalaşmazsanız Öpmezseniz Gerici oluyorsunuz Nasıl bir şey Allah aşkına İlericilik ...eğer yüz göz öpmekse, tokalaşmaksa... ...bütün insanlarla sarmaş dolaş olalım... ...hepimiz ilerici olalım... ...ama değil ki... ...onun için... ...senin birileriyle... ...tokalaşma, öpüşme hakkın varsa... ...birilerinin de... ...inancı gereği tokalaşmama... ...ve öpüşmeme hakkı var... ...birilerinin... ...beraber oturma hakkı varsa... ...birilerinde oturma hakkı var... ...birilerinin... ...sigara içme... ...hakkı varsa ki aslında o hak değil. Çünkü vücut kendisine verilmiş bir emanettir. O vücut emanetini, cesedini zarar verecek bir husus onun hakkı olamaz. İçki içmek, sigara içmek bir insanın hakkı olamaz değerli dinleyenler. Çünkü o kendisine emanet olarak verilmiş vücuduna zarardır. Kendisine zarar verilecek bir şey bir insanın hakkı olamaz arabayla gidiyorsunuz. Kırmızı ışıkta geçmek hem sana hem diğer araçlara trafiğe zarar veriyorsa bu kırmızı ışıkta geçmek senin hakkın olamaz. Kırmızı ışıkta durmak senin hakkındır. Dolayısıyla kendine, ailene, cemiyete zarar verecek bir şey insanın hakkı olamaz. Ama velev ki her şeye rağmen sigara içmek senin hakkınsa temiz havayı teneffüs etmek de senin çocuğunun hakkı Eşinin hakkı, kocanın hakkı, beraberce aynı evde oturduğun, oturacağın, aynı odayı paylaştığın, aynı arabaya bindiğin insanların da hakkı. Öyle ya bir insanın hürriyeti başka bir insanın hürriyetinin başladığı yerde biter diyor. Bu noktadan bizler kendi fikrimiz, kendi anlayışımız, kendi inancımız olmasa bile karşıdakine saygılı olmak iktiza eder değerli dinleyenler. Onun içinde bu saygıyı duymayanlar zaten kendileri de saygıya layık olmayanlar olarak yorumlanırlar. Birilerinin şu mankeni, şu artisti, bir sporcunun, bir futbolcunun falan şarkıcıyla falan mankenle gezme hakkı var da enteresan bir şey. Bir sporcunun falan hocaefendiyi sevme hakkı yok. Var mı böyle bir şey Allah aşkına ya? Eğer günümüzde bağnaz bir insan aranıyorsa Gerici yobaz bir insan aranıyorsa Bence bu tipler aranmalı Evet bağışlayın Ama sizi bir gerçekle karşı karşıya getirmek için bunları arz ettim Onun için de bizler Yunus'un ifadesiyle Yaradılanı Yaradandan ötürü sevecek insanların inancını ne olursa olsun duygu ve düşüncesi ne olursa olsun biz insanı insan olduğu için sevecek Allah'ımız yarattığı için sevecek ve inşallah insanı sevme bir müminin ayrılmaz bir parçası olacak. Değil insanı işte daha önceki programlarda da dinlediğiniz gibi bir hayvanın bile rahatsız edilmesinden rahatsızlık duyacak bir bitkinin koparılmasından rahatsızlık duyacak ve bizler bütün yaratılanları, yaratandan ötürü sevecek ve bunun ötesinde de Allah'ın sevgisine inşallah layık olmaya çalışacağız diyoruz. Ve aile imhali bölümünde burada bitirecek ama bir husus daha var. Onda kadın konuşmak zorunda olduğu erkeğe selam verebilir mi demiş. Bir hanımefendi soruyor, bazen itimat edip saygı duyduğumuz erkeklerle konuşmaya mecbur oluyoruz. Ancak nasıl bir hitapla söze başlayacağımızı bilemiyoruz. Selam vermeyi istediğimiz halde uygun olmadığını sanıyoruz. Böyle mecburi durumlarda söze selam verdikten sonra başlamamız uygun olabilir mi? Yoksa merhaba yahut da başka bir cümle ile mi başlamalıyız demiş. Genç hanımlar genç erkeklerle muhatap olma durumunda kaldıklarında dikkatli olmalı. Gereken vakar ve ciddiyeti asla ihmal etmemeller. Bu konuda hanımlar telefondaki konuşmalarına dikkat etmeler değerli dinleyenler. Bazen telefon konuşmasında öyle bir kırıtma oluyor ki aman ya Rabbi sanki telefonda ağzının içine girecek gibi. Bunu tabii siz dinleyenlerimiz için değil. Değişik iş görüşmelerinde muhatap olduğum hususlarla ilgili söylüyorum. Onun için hatta karşıdaki insanın erkeğin aklına herhangi bir vesvese gelebilir düşüncesiyle ses tonunu değiştirerek veya karşıdakinin değişik duygularını tahrik etmekten çok uzak bir ifadeyle bence ifade etmek lazım. Erkeğin yaşlı hanıma, hanımın da yaşlı erkeğe selam vermesinde bir sakınca olmadığı bazı eserlerde kayıtlıdır. Buradaki yaşlı kadın ifadesinden de anlaşılmaktadır ki Genç hanımlar genç erkeklerle muhatap olmaya mecbur olduklarında dikkatli olmalı, gereken vakar ve ciddiyeti asla ihmal etmemeliler. Bu vakar ve ciddiyet içinde muhatap olacakları erkeğe selam verebilir, söze selamdan sonra başlayabilir. Vakarın tarifinde gördüğümüz ayrıntı ise, hanımın sesine sertlik vermesi, yüzüne de aynı sertlikte vakar tavrı getirmesidir. Cilveli bir ses ve gülücüklü bir eda ile verilen selam, gereken vakar içinde verilen selam değildir. Bu fitne ihtimalinden dolayı mahsurdan uzak sayılmaz. Bir fitne ihtimali olmadığı takdirde selam vermenin caiz olacağı Fetavai Hindi'ye de kayıtlıdır. Burada dikkate alınacak bir diğer husus kadının rastgele erkeğe değil konuşmaya mecbur kaldığı erkeğe selam vermesi hususudur. Geçen bir yerde konfeksiyon işiyle uğraşan bir arkadaşı uğramıştım epey önce bir 5-10 dakika çay içtikten sonra Allah yardımcınız olsun dedim çünkü çok üst ekonomi seviyesi yüksek olan kitleye masatan bir mağazaydı Allah yardımcınız olsun deyince hocam dedi daha bunlar ne ki kadın bazen eteğini giyiyor beni çağırıyor falan hele gel bir bak bana yakışmış mı veya tişörtünü giyiyor bana yakışmış mı diye. Bakın bunlar düşünüldüğünde bile insanı rahatsız eden şeyler değerli dinleyenler. Oradaki tezgahtar, mağaza sahibi senin baban değil ki, kardeşin değil ki, kocan değil ki. Yoksa ihtiyaç olmadığı halde rastgele erkeklere selam vermesi fitneyi davet eden bir tavır olarak değerlendirilir. ...caiz olmayacağı hükmünü hemen verelim. Bu konu muhitteki değerlendirmeyle de ilgilidir. Şayet muhitin bu konuda belli bir anlayışı ve örfü varsa ona göre hareket edilir. Yanlış anlaşılmaktan uzak kalınır demiş. Cenab-ı Hak inşallah sizleri, bizleri, insanımızı ve evlatlarımızı... ...bu gibi fitneye sebep olacak tavır ve davranışlardan muhafaza eylesin diyor... Bir aile malini burada bitiriyor. Bir sonraki programda yine sizlerle buluşmak ümidiyle Hepinize Allah'a emanet ediyoruz. Yüzlerinizden tebessüm, gönlünüzden sevgi muhabbet eksik olmasın inşallah. Dudaklarınızdan dualarınız eksik olmasın. Ve o dualarınızı Cenab-ı Hak kabul ettiği dualardan eylesin. Duaların arasına dahil eylesin. Rabbim korktuklarınıza düçar eylemesin sizleri, umduklarınızdan da mahrum eylemesin, dualarının çok olduğu kullarından eylesin diyoruz. Hepinizi Allah'a emanet ediyor. Bir sonraki programımızda yine sizlerle buluşmak üzere bir duamız ve şiirimizle hepinize hayırlı günler diliyoruz efendim. Bismillahirrahmanirrahim Yokluğu varlığıyla süsleyen Damlaya deryaların vüsatimi bahşeden Zerreye güneş olma istidadını veren Alemlerin Rabbi Allah'a hamd Varlığın çehresindeki perdeyi kaldıran Eşyanın ruhunda Mekni bulunan sırları gün yüzüne çıkaran Yerle gök arasındaki kopukluğu giderip Bir kere daha arzı semalara bağlayan Allah Resulüne, aline, ashabına salatu selam ediyor Ve kapısının tozu toprağa gözlerimize sürme Sultanlar Sultanının huzurunda Bir kez daha iki büklüm olup yakarıyor yalvarıyoruz Ey Rabbimiz biz zayıf ve kusurlu kullar nefislerimizi dizginlemekten aciz kaldık. Bizi nezdinden bah edeceğin tam bir azm-i iktamla ve la havle ve la kuvvete illa billah. Gerçek havl ve kuvvet sadece Allah'tandır hazinesinden lütf edeceğin kuvvetlerle rızıklandır. Nefislerimizin kirlerinden, lekelerinden arındır ve günahlarla alude şu kullarının, şekavete götüren yollara düşmekten muhafaza eyle. Bizi sürekli kötülüğü emreden nefislerimizin merhametsizliğine ve insi cinni şeytanların acımasızlığına terk etme. İlahi güç ve siyanetinle, Teyit edip masivaya el açmaktan Mustani kıl İşlediğimiz kötü amellerden Ve kendi dar anlayışımız yüzünden Teferruata dair hususları da Sayıp dökerek Mübalağa ettiğimiz isteklerimizden dolayı Rahmetinden mahrum eyleme Efendiler efendisine Onun nezih aile fertlerine Seçkin arkadaşlarına Selatü selam ederek Bunları senden dileniyoruz. Kabul buyur Rabbimiz. Sürsem yüzümü Hak Nasip eylese Görsem yüzünü Ey sevdiğim Ya Muhammed Canım arzular seni Ali ile Hasan Hüseyin anda Sevdası gönüllerde Muhabbet canda Yarın Mahşer gününde Hak divanında Ya Muhammed Canım arzular seni Yunus Medheyledi Seni dillerde Dillerde Dillerde Hep gönüllerde Arayı arayı Gurbet ellerde Ey sevdiğim ya Muhammed canım arzular seni Ya Muhammed canım arzular seni